Selamun Aleyküm sevgili kardeşim. Evet. Yine sabah duamızda yapıp inşallah müsaade isteyelim. Ondan sonra diğer günlük işlerimize bakarız. Selamun Aleyküm tekrar. Evet, aleyküm selam. Şu anda bir dua okudum, okumaya çalışacağım inşallah. Beraber hem dinleyelim. Allahümme inni eselke bi ismike ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. الذي عانت الوجوه الحي القيوب وجلت القلوب من خشيته أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وأن تقضي حاجتي وأن تصخر لي لنا الخدام الذين يستمعون الذين يسمون بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم سميع مطيع معين بحرمه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابوا باذن ربكم لما صنعتم اجبتم بنيجاب تجيبوني وتقضون حاجتي بحق الله وبحرمه ياح دين الله عليكم الميثاق اهدتكم سليمان ابن داوود عليهم السلام İn kana saat wahidatan fi za hum jami'u ladayna muhdarud. Vesallallahu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi ve Evet bu okumuş olduğumuz dua herhangi bir istek ve arzusu olanlar, sıkıntısı olanlar besmele tevesül tevessül duasıdır. Yani Besmele'nin müvekkel meleklerini tevessül ederek o isteğini yerine gelmesini isteyebilir. Onun için özel bir dua. Evet, ses problemimiz herhalde hallolduysa bir başkasına başlayalım. Besmele-i şerifin çok yüksek seviyede tevessülde kullanıldığını görüyoruz. Benimdeki kitap Hizb-ı Şahın kitabıdır, Dua Mecmuası. Ama Şahın Aşı e, talebelerinin onun adına, onlardan öğrendiklerini bir araya getirmişler. Evet, Rabiatül Adevî Hazretleri'nin duası var. Rabiatül Adevî Hazretleri'nin e, dua ama nesir halinde. Bu da çok e, ilgimi çeker. Sizin de hoşunuza gidecektir. Belki çoğu zaman bunu Efendim ilahiciler söyler. Gerçekten buralardan bir şeyle öğrenmek lazım. Yani Allah'a nasıl içten dua edilir? Allah'a yalvarış yakarışla dua etmemizi Allah bizden istiyor tadarru ve hufye içerisinde Allah'a dua etmeyi öğretiyor. Bu büyüklerin yani duaları, Allah'a yalvarışları bir örnek teşkil etmesi için bu açıdan e, mühimdir. Rabiatül Adevî Hazretleri'nin duası ve münacatı diye bilinen dua. İlahi gâretin nücûmü ve nâmetil uyudn ve bil muluk wa babu kameftuuhun lisaa'idin Allah'ım gece karardı yıldızlar çıktı yıldızlar söndü gözler kapandı kralların kapıları da örtüldü ama senin kapın isteyenlere hep açık kaldı İlahi seyyidi ma kâne nasibî mineddünyâ, âtaytuhu lil küffâr. Ve ma kâne nasibî minel ukbâ, âtaytuhu l-esatil mu'minîn, fela müridu mineddünyâ illâ zikreke, ve la minel ukbâ illâ rûyetek. efendim, bana dünyadan vereceklerin nasiplerini ben kafirlere veriyorum. Onlar onunla oyalansınlar, sevinsinler. Onlar da senin kolun. Allah'ım bana ukubadan vereceğin nasibini müminlerin asilerine veriyorum. Senden dünyada dünyalık ve ukubada da bir ukubalık bir nasip. Ancak seni görmeyi diliyorum. İlahi lestü fil belva ve ne şkû min el belva muradimi ke yasuli bila menn ve la Allahım ben belanda ve imtihanda Olmadım. Şikayet edici. Sen bana ne bela verdiysen, sana asla şikayet için elimi kaldırmadım. Benim muradım senden. Sen neyi istediğindir. Sen ne istiyorsan odur benim muradım. Ne bir ihsan, ne de bir lütuf. Bunları kullarına veresin. Ben seni istiyorum. Senin rızanı ve sevgini. Ve <Sessizlik> in ataiteni dünya ve in ataiteni lugba. Fe na min ed illa ru ya Eğer ki sen bana dünyalık verirsen, ukbalık da ben ancak Mevlamın isterim. Ben ancak seni görmeyi isterim. Sen bana buna rağmen verirsen yine ben seni isterim diyor. Boşuna Rabi Aadevi edememiş. Kadınlarda, bayanlarda gerçekten bu aşk, sevgi ve muhabbetin özü mevcuttur. Biz bunu belki erkekler olarak belki anlamak ee, zorluğu çıkıyoruz. Yani nasıl olur ya? Adam cenneti, rızayı, nimetleri istemek caizken onu istemiyor da sadece Allah'ın ona kulum demesini ve sevg onun sevgisini, rızasını her şeyin üstünde tutan bir zihniyet. Her ne kadar İmam-ı ve diğer Allah dostları cennette Allah'ın rızası olduğu için cenneti istemeyi caiz görseler de birileri de kalkıyor, Allah'ım Hukubalık isteyen olanlar, sevap isteyen, cennet isteyen, cehennem korkusu olanlara bunları sen kavuştur. Arzularını, dualarını sen kabul et. Ama ben senden tek bir isteğim dileğim var. Nur cemalini göster ve benden razı olduğunu söyle. Bu bana yeterdi. diyor. Ve minallahi ekber. Allah'ın bir an için kolunda memnun olması nimetler olarak hepsinden büyüktür. Evet, anlayamıyorsak en azından suizan etmeyelim. Anlayana kadar sabredelim. Bunu nasıl yapmış, nasıl becermiş? Olur mu, olmaz mı? Böyle tartışmalara girmeyelim. Bunun ehli de değiliz. Hani sen benim gibi aşk oldu, da, aşk oldu. ondan sonra konuş demiş Yunus. Sen Yunus ol da konuş. Yoksa aşkın bir zerresi nasip olmamışken o şu ağızlarımızla bu büyük insanların aşkına halel getirecek, zelal getirecek sözler, bunları konuşmak haddi bilmemezliktir. Diyorum, evet bir bakalım başka bir şey. Önceden de anlattım bir surhubat diye bir dua var. Bu dua çok bereketli bir arkadaşım için bugün rüyamda bana oku dediler. Gerçekten ondan sonra rahatladım. Kardeşimize ait düşünceler üzerimden gitti. Demek ki öyle dualar var ki hamdolsun. Ama rüyamda da bir başkasını aynen okudum. Demek ki çok mübarek dualar var. O duaların içerisinde çok mübarek esma var. Evet. Onun için bazı duaların böyle sırlı olmasında bir hikmet varmış demek Evet, Seyit Buhari, Şeyh Seyit Buhari'nin e, gerçekten zalimlere karşı kahri ada duası varmış. Onu açınca kitapta gördüm. Ama bunu gelişi güzel herkesin okuması na bunu müsait olmadığını düşünüyorum. Ve belki de zarar için birbirine kızıp haksız yerine de okuyabilirler. Onun için bunu e, es geçelim. Evet. Birçok dua e, örnekleri var. Bazın ben de küçükken, gençken düşünürdüm yani. Benim bildiğim bu kadar, bütün bilgilerde bu kadar diye. Dua içinde aynen belki böyle düşünmüşüzdür. Ama durmadan araştırmak lazım. Yeni yeni kitaplar okumak lazım. Yeni yeni durmadan yeni kitaplar, yeni kitaplar. Tembellik mümine yakışmaz. Bu kadardır diyen adam tembelliğe razı ol, ol, olan adam olur. Onun için ilim, hudut yok. Okuyacak, okuyacak, okuyacak. Okurken de yaşayacak. Ve bir taraftan hele dua ise onu dua olarak da okumak lazım. Bir kardeşimizle oturuyorduk. Bir okumuş ve çok tecrübeli, alim bir kardeşimiz de yanımızda. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Şevket Hoca'yı. Diğer tarik et kardeşimiz orada dedik. Yani hocam herkes dua edemez. Herkes dua yapmaması lazım. Falan filan. Deyince Hoca Efendi orada kükredi. Ne diyorsun sen? Dedi. Niye ben okuyamışım? falan Yani tartışma oldu. Elbette duanın bazı şartları var ama o şartları herkes yerine getirebilir diye, buradan hareketle, ee, nedir bu? Abdest olma. Efendim, edep ve adep, e, duanın e, belirli bir şekilde, bütün e, vücudun organları gibi, e, kalple, nefisle, ruhla, bütün varlığımızla, kendimizi duaya vermek lazım. İkincisi de, e, bir tek, e, dua teksini okumak yerine, o duanın şartlarına önceden bakıp, Önceden onu onu içtenlikle, onu tam bir kalbi selametle, akli selimle okuyarak e, kendini ona vermek. Onu başkası söylese de o an başkası söylemiş diye değil, sen söyleyin diye okuman lazım. Kendini ona tam vermen lazım. Bu tekst ile ilgili yani duanın teksini okurken kendimizi ona tam vermek lazım. İkincisi de duanın e, hamdeliyle, huz Besme'den sonra hamdele salveyle, Sonra da e, genel mutad duaları, ondan sonra da özel ne istiyorsan hacit. Gelenekle dualarda hep bir kısım özel hacitler için yer bırakılmıştır. Ya Rabbi hacetimi yerine getir diye Türkçe söylediğimiz dua bölüm vardır. Oraya gelince de özel duamızı yaparız. Or o kısım özel dualar için. Mesela hanımlar oluyor, çocuk istiyor falan. Evet, partakta sorun var hala düşüyoruz. İnşallah bu kadarla yetinelim. Başka bir zaman. Ben e, partikten evet böyle bir haber aldım. Sizde böyle olabilir. İnşallah başka bir zaman görüşelim. E, daha sonra ya da görüşürüz. İstikamet.